Bu program Açık Radyo dinleyicisi Meral Sarıoğlu tarafından desteklenmiştir. Dilden Dile Titreşimler Emre daha taşoğlu <Sessizlik> Rinnirinna, rinnirinna, rinanay, rinanayda aman dayandım feray. Rinnirinna, rinnirinna, rinanay, rinanayda aman dayandım ferai. Demirci için... Baby. yandım fera rinanay, tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba bu hafta programa Galip Birgili ve Raziye Gülten'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Muğla türküsüyle başladık. Türkünün ismi Ferai idi. Ve Salkım Söğüt isimli albümlerin ilkinden Arzu Görücü'nün yorumuyla e, dinledik bu türküyü. Bu türküde Türkmen Kızı Katarlamış Mayayı diye bir dize geçiyor. Ben ilk ne zaman dinlediğimi hatırlamıyorum. Belki ilkokulda, belki ortaokulda dinlemişimdir. Bu dizedeki Katarlamış Mayayı... İfadesini ben anlayamıyordum. Yani maya katarlanır mı nedir bu diye. Çok sonradan tabii maye kelimesinin anlamlarından birisinin de dişi deve olduğunu öğrendiğimde bu size benim için anlamlı hale geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir de Halil Bedi Yönetken'in Derleme Notları isimli kitabından bir alıntı yapmak istiyorum ben. Muğla'da yaptıkları derlemelerde karşılaştığı ee, hususlarla ilgili bir şeyler yazmış Halil Bediğ, Yönetken burada. Ve bunların arasında ile ilgili de bir bölüm var. O bölümü olduğu gibi aktarmak istiyorum sizlere. Ee, bu kitap Sun Yayın Evi'nden çıkmış. Ankara 2006 basımı ve 135. sayfada bu kısım. Alıntı şöyle. Asıl ağır zeybeklerin yurdumuzda önemli başka bir merkezi de muhakkak ki Muğla'dır. Mesela Ferahi, Ferahi, Feraye zeybeği 9 vuruşlu ölçüsünden Birini sayıncaya kadar epey zaman geçiyor. O ne ağırlıktır. Kadıoğlu Zeybe'yi de öyle. Fakat Muğla'nın herkes tarafından bilinen ve oynanan oyunu Ferai'dir. <gülüyor> Bu e, Ferai Zeybe'yi ağır zeybeklerimizden birisi ve bildiğiniz üzere Aydın ile Muğla ile ağır zeybeklerin e, en çok icra edildiği bölgeler. Ama açıkçası benim kendi tercihim Ferai'dense Kadıoğlu Zeybe'yi yönünde. Ç gerçekten çok iş ihtişamlı bir Zeybek bu. Bir de derleme notlarının az önce künyesini aktardığım kitabın yine 135. sayfasında bir ifade var. Ee, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki Zeybek oynamaya başlamadan önce oyuncular parmakların iyi ışıklaması için ellerini toprağa sürerlermiş. Günümüzde biz Zeybekleri spor salonlarında ya da televizyon programlarının Çekildiği stü stüdyolarda izlediğimiz için bu hareketlerin ne anlama geldiğini anlayamayabiliyoruz. Fakat dizilerin üstüne çöktüğünde Zeybekler yerden bir şey alıyormuş gibi hareketler de yapıyorlar. Demek ki eskiden bunun böyle bir anlamı varmış diye düşündüm bu ifadeyi okuduğumda. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada Yasemin Göksu'nun Gül Kuruttum isimli albümünden bir Hatay Türküsü var. Mehmet İpek'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Türkü'nün ölçüsü 11 8'lik, usulü ise 3 2 2 2 2. Ve türkü sol bemol, re bemol, re naturel, si bemol arızalarını alıyor. Bunun makamsal yapısı oldukça karışık. Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü makamlar konusunda önceki programlarda da söylediğim üzere çok derin bir e, malumatım yok. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi de albümün albümle aynı ismi taşıyor. Yani Gül Kuruttum. Dediğimiz Gül Kuruttum isimli türkünün bir varyantı da Konya'da imiş. Aslında buna varyant demek yanlış çünkü sözler bütünüyle hemen hemen bütünüyle aynı olmasına rağmen ezgi farklı. Fakat bu Konya'dan derlenmiş olan Gül Kuruttum isimli türküyü burada sizlerle paylaşmamın sebebi, daha doğrusu o türküyle ilgili malumatı paylaşmak istememin sebebi Rauf Ekta'nın ...Anadolu Halk Şarkıları isimli çalışmasının birinci defterinde o türküyle ilgili önemli tespitlerde bulunmuş olması. Halk müziğiyle ilgilenen dinleyiciler varsa Anadolu Halk Şarkıları isimli çalışmanın birinci defterinin... ...altıncı ve yedinci sayfasında bu türküyle ilgili yani Konya'dan derlenmiş olan gül türküsüyle ilgili tespitlere ulaşabilirler. Bu kitap daha doğrusu fasikül İstanbul Belediyesi Konservatuarı Neşriyatı'ndan çıkmış... İstanbul 1926 basımı. Ve burada yapılan tespitlere göre Türkülerde makamların ve usullerin nasıl özgür bir biçimde kullanıldığı e, ama bunun ezgide hiçbir bozukluğa sebep olmadığı anlatılıyor ve bir takım tespitlerde bulunuyor. Dediğim gibi halk müziğiyle ile ilgilenen dinleyiciler varsa o tespitler bence çok önemli. Kitabın az önce künyesini aktardığım kitabın 10. sayfasında da Konya yöresine ait olan Gül Kuruttum isimli türkünün notalarını bulabilir dinleyiciler. Şimdi sırada Hüseyin Tuğra'nın Leyla Nefesi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Isparta türküsü var. Yalçın Özsoy'dan Ali Canlı derlemiş. Türkü do diyez ve fa diyez arızalarını alıyor. Yani misket ayağında olan bir türkü. Dokuz dörtlük ölçü kullanılmış. Ferai türküsünde olduğu üzere. Bir de yine Ardıştandır Kuyuların kovası isimli ismini taşıyan bir türkü daha var. O ise Burdur yöresine ait. Hamit Çineden Mustafa Hoşsu derlemiş onun. Fakat bizim şimdi dinleyeceğimiz Ardıştandır kuyuların kovası isimli türkü, az önce künyesini aktardığım Sparta türküsü ve Hüseyin Türe'nin yorumuyla dinliyoruz. Ardıştandır kuyuların kovası. Müzik İzlediğiniz Türkü'deki dolandım dağları, kar bulamadım, halime münasip yer bulamadım dizeleri çok hoşuma gidiyor benim. Öyle sanıyorum ki türküyü yakan halk aşığı halinde münasip yer bulamadığı için yanıp tutuşmuş. Dağlarda bağrına basmak için kar aramış herhalde ama kar da bulamadığından yandığıyla kalmış sadece. Şimdi ise sırada Ulaş Kurtuluş ünlünün Ege Havası isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Isparta türküsü var. Bu türküyü Kadir Acar'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Si bemol ve mi bemol arızalarını alıyor. İnici çıkıcı olduğu bölgelerde re bemol ve fa diyez alıyor bazen. 9 dörtlük ve 7 dörtlük ölçüler kullanılmış. Bu türkünün halk müziğinde karşılık geldiği bir ayak yok. Fakat nihavent makamıyla benzerliği olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum. Bu türküyü dinlemeden önce bir de bağlama açış var. Albümde bunlar ardarda olduğu için ben de Arda arda paylaşmak istedim sizlerle. Önce bağlama açış ve hemen ardından Evlerinin Önü Mersin isimli türkü. Bu türkü Isparta Zeybeği olarak da bilinir. Şimdi Ulaş Kurtuluş ünlünün yorumuyla dinliyoruz. Ben kadınım, vur ben ölelim, Allah'ın çeviri kadını vur ben ölelim. Ah kapınızda bir denem vur ben. Öyleyim. But so. Hem sözleri hem de müzikal yapısı açısından müstesna olduğunu söyleyebileceğimiz bu Isparta Zeybey'inde evlerinin önü mersin, sular akmaz kadınım tersin tersin şeklinde dizeler duyduk. TRT repertuarında Ulaş Kurtuluş ünlünün burada okuduğu şekliyle not edilmiş. Yani sular akmaz kadınım tersin tersin şekliyle. Fakat bu dizeyi kimi yorumcular sular içmem kadınım, tersin e, sanırım yanlış aktardım. Şöyle ki Ulaş Kurtuluş ünlü, sular içmem kadınım tersin tersin şeklinde okudu. E, bunu düzeltiyorum ve TRT repertuarında da böyle kayıtlı. Fakat kimi yorumcular sular akmaz kadınım tersin tersin şeklinde okuyor. Bazı yorumcular da sular içmem kadınım dersin dersin şeklinde okuyor bu dizeyi. Yani bu dizenin 3 farklı okunuşu var e, farklı yorumlarda. TRT repertuarında ise Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün okuduğu şekliyle not edilmiş. Bunlardan hangisinin doğru ya da daha anlamlı olduğu ise bir tartışma konusu tabii ki. Ben bunu sadece sizlerle paylaşmak istedim. Bir de aslında bu türkünün diğer sözleri üzerine de yorumlar yapılabilir. Fakat bu haftalık sıkıcı olmak istemediğimden sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Sırada bir Çankırı türküsü var. Aslında Ege yöresinden türküler dinlediğimiz bir hafta Çankırı türküsünü listeye almak çok doğru olmayabilir diye düşünen dinleyiciler vardır belki. Fakat bu Çankırı türküsünü ne zaman dinlesem hep Ege yöresine ait bir türkü dinliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla müzikal olarak Ege yöresi türkülerine uzak olmadığından bunu listeye almaya karar verdim. Türküyü yöre ekibinden Emin demir derlemiş. Bu da do diyez ve fa diyez arızalarını alıyor yani misket ayağında olan bir türkü. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Bir de bu türküyü dinlemeden önce ben bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle kısaca. Önceki yıllarda ayaklar üzerine, e, bağlamanın çeşitli akort sistemleri üzerine çok şey konuştuğum için... ...onlar üzerine tekrar durmayacağım. Fakat bu türküyü geçen akşam deşifre ettim, notalarından da çalmaya çalıştım. E, bağlama düzeninde icra etmeye çalıştığınızda aynı tadı vermiyor... Bağlama düzeninde o tadı vermediği gibi kara düzende de o tadı vermiyor. Yani illaki misket ayağına, e, ayağında icra edilmesi gereken bir türkü. Dolayısıyla bağlamayı misket düzenine akord ettikten sonra çaldığınızda türkü kendi güzelliğini gösteriyor size. Bu da aslında bu akord sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun evet. üzerinde durmamın sebebi ise şu ki Günümüzde bu gibi türküler TRT'de de e, maalesef ya sadece kara düzen üzerinden ya da bağlama düzeni üzerinden icra ediliyor. Bu halk müziği için oldukça e, kötü bir durum, bir kayıp diye düşünüyorum. Dolayısıyla türkünün güzelliğini açığa çıkaran akort sistemi hangisi ise onunla icra etmek gerçekten çok önemli. Şimdi bu türküyü Necip Yılgın ve Hakan Kumru'nun birlikte çıkarttıkları bu toprağın kokusu, Evlerinin Önü isimli albümden dinliyoruz. Evlerinin Önü Yaldız Piyade Yılgın ve Hakan Kumru'nun Bu Toprağın Kokusu Evlerinin Önü isimli albümlerinden bir türkü dinleyeceğiz. Türkü Denizli Yöresi'ne ait Özay Gönlüm'den Ahmet Yamacı derlemiş. Türkünün ismi ise Evlerinin Önü Bulgur Kazanı. İzlediğiniz Sarmıyor yarın kolları olan kolları, açalıp sarmıyor yarın kolları olan kolları, bülbül gibi şakır. Söz atmıştı kızınız olan kızınız, delhalarda söz atmıştı kızım. Dinlediğimiz türküdeki armut dalda kız bahçede sallanır, yere düşer, şekerlenir, ballanır dizeleri çok hoşuma gidiyor benim. Çünkü iki dize arasında çok sıkı bir bağlantı var. Malumunuz olduğu üzere meyveler olgunlaştığında daldan düşer. Hatta ham olan meyveyi almak istediğinizde ciddi bir biçimde çekmeniz gerekir daldan. Çünkü kopmaz. Burada anlatılan da öyle zannediyorum ki zamanı ve çağda düşünürsek kızın artık... Daldan kopma yaşı yani olgunluk yaşı gelmiş, gelinlik çağına girmiş. O yüzden iki dize arasında sıkı bir bağlantı var gibi geliyor bana. Yani armut dalda kız bahçede sallanır, yere düşer şekerlenir, ballanır dizelerinde. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sırada bir İzmir türküsü var. Yusuf Babacan'dan Ahmet Yamacı derlemiş. Bir TRT kaydı bu ve Ahmet Tuğranşan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Türkünün sözleri Karacaoğlan'a ait. İsmi ise Ela Gözlü Benli Dilber. Kemerin olayım ah dola beni bel yerine Hadi haydi canım haydi o bakışlar beni baydı. Seni seni zalim seni nerelerde bulsam seni Kendime alsam seni seni seni zalim seni Nerelerde bulsam seni kendime alsam seni çından bir tel versene ah koklayayım gül yerine haydi haydi canım haydi o bakışlar beni baydı seni seni alım seni nerelerde bulsam seni kendime alsam seni sinemez sarsam seni seni seni alım seni nerelerde bulsam seni Kendime alsam seni. seni seni alım seni nerelerde bulsam seni kendime alsam seni sineme sarsam seni seni seni alım seni nerelerde bulsam seni kendim Sarsam seni seni seni seni nerelerde bulsam seni kendime alsam seni sarsam seni Bir Isparta türküsü daha var şimdi sırada. Havva Canlı'dan Ali Canlı derlemiş. Bu da bir TRT kaydı ve Osman Kalay'ın yorumuyla dinliyoruz. Erik dalı gevrek olur. Yürüyüşüne ben yandım Güzelim sözlerine aldandım O güzel yürüşüne ben yandım Güzelim sözlerine aldandım Sırada Yücel Paşmakçı'nın Miras isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Giresun türküsü var. Aytekin Özdemir'den Yücel Paşmakçı kendisi derlemiş bu türküyü. La bemol, mi bemol, re bemol ve fa diyez arızalarını alıyor. Zaman zaman re ve mi natural oluyor. Dört dörtlük ve altı dörtlük ölçüler kullanılmış. Yani makamsal yapısı farklı bir türkü bu. Türkünün ismi Alperde, perde, yeşil perde. Bu türkü bir güve atma havasıymış. Güve atma töreni ise damadı gerdeğe götürürken e, yapılan törenmiş. O tören esnasında Okunan türkülere de güvey atma havası deniyormuş. Bu türkü de o tören esnasında okunan bir türkü. Sanırım e, damadı sırtına vura vura gerdek odasına attıkları için törenin adını güvey atma havası koymuşlar. Ama benim bir yorumum belki öyle olabilir diye sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Yücel Paşmakçı'nın Miras isimli albümünden dinliyoruz. Alperde perde. Al perdeye eşit perde Sen koydun beni Erdek siyah daldı ya düşman fırsat aldı ya Erdek siyah daldı ya düşman fırsat ...komşumuzu dururken... de boyun eğme... Programı sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta... ...Nezahat Bayram'ın yorumuyla bir türkü dinleyeceğiz. Bu da bir TRT kaydı. Türkü Bilecik-Söğüt yöresine ait. Kaynak kişi Mustafa Şimşek, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Bu türkü de do diyez ve fadiyez arızalarını alıyor. Yani misket ayağında olan bir türkü. Ölçüsü 9 dörtlük... Bu türküyü şimdi Nezahat Bayram'ın yorumundan dinliyoruz. Söydün erenleri. Bu arada bu hafta da programın sonuna geldik. Destekçimiz Meral Sarıoğlu'ymış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden titreşimler. Hazırlayan sanatçı Emre Dağtaşoğlu. Bu program açık radyo dinleyicisi Meral Sarıoğlu tarafından desteklenmiştir.